Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah Kur'an'ın muhteremler rızık bahsediyor. Rızık nedir? Bir nasıl ulaşıyor rızık? Nedir rızık? Allah-u Teala buyuruyor Sure Zariyat'ta Ayet 58'de Bismillah İnnallâhe Hüver Rezzâku Zül kuvveti Metin Ölhamı İn lillahi hüve Allah Teala kesinlikle ancak odur Rezzak. Rezzak mübarek vezdiyle rızık verici. Allah yüce. Dünyada en büyük imtihan rızık oluyor derler. Rızık oluyor. Allah Teala dilese bizim mevlam havayla beslerdi Mevlamız. Fakat imtihanın gereği bir imtihan edildiği rızık ile ediyor. İşte rızık yüzünden yalan oluyor, yalana yemin ediliyor, aldatılma, aldanma, tartışma, kavga, dövüş, her şey oluyor böyle. Neden? Hep bir rızık yüzünden. Yani rızka tevekkül olmadığı işin olmadığı için. İnşallah konumuz, rızık nedir? İnşallah. Mevlamız buyuruyor yine, husur ayet 6'da, Bismillah, ve mamin min dâbetin fil erdi illâ alallâhi rizkuha. Yeryüzünde bir canlı yoktur ki, ne kadar canlı varsa, onlar hepsin rızkı ancak Allah'a aittir yine şahane. Rızkı Allah verecektir. Yani burada Allah'a tarafına kefil oluyor muhteremler. Allah burada kefil oluyor. Demek ki ne kadar canlı varsa meyve kurdu buna dahil muhteremler. Ana karnındaki çöğüt buna dahil, uçan kuşlara dahil, ne kadar canlı varsa bunlar hepsi rızkı Allahü Teala aittir. O canlı ait değil rızık. Ve ya allah Allahü Teala biliyor, o takdir ediyor. Müstakar raha ve müstevde Ne kadar canlı varsa, her canlının müstakarını. Müstakar istikrar yeri. O canlı nerede yaşayacak? Yani burada çok incelik var muhtemelen Her canlı nerede yaşayacak? Onun istikrar yeri neresi? Denizde mi yaşayacak? Mesela balık travma tatlı su balığı var, göl balığı var, deniz balığı var. Denizin de yüzeyinde var, ortasında var, dibinde var, derinliğinde var. Demek ki ne kadar canlı varlık varsa bütün canlı yaşayacağı yer, ispire, yeri, yeri Allah'ın takdiri ile. Rızık Allah'a mahsus aittir. Yani veren rızkı taksim etmiş. Her tür canlı ne yiyecek? Bakmadı. Her tür canlı ne yiyecek? Mesela çoban köpeği çobana gider. Bir sürü de var. Koyun gider. Koyunlarda bir hayvan benzer aşırı yani, görünümde. Koyunlar yerden ot otarken zavallı köpek karnı açtır yerden ot otlayamaz o. Neden? Bakın. Mevlamız ne kadar canlı türü varsa hepsi rızkı da ayrı ayrı taksim etmiş. Eççil hayvan var, otçul hayvanlar var, insanın kanıyla yaşayan parazitler var. Yani mikrobundan Anrahim'deki insan yavrudan ne kadar canlı varsa hepsi rızkı taksim olmuş. Rızkı ayrı. E bir iki örnek verelim şöyle. Mesela büyük hayvanlar inek şunlar bunlar. Önüne yem konur. Dökülür de yere. Mısır bu şu bu dökülür yere. Yere dökülen bu buğdayı Mısır'ı yine konyeden olmaz. Neye? Onun rızkı olan ona daha iyi değil. Ona göre tavuk toplar. Bak. Tavuk gelir, yere döndü toplar. Şekilde böylece. Hiçbir şey ziyan olmuyor, ayrılıyor. Demek ki ne kadar canlı varsa nerede yaşayacak? Allah'ın takdiriyle. Ve müstevdeha. Nerede? Geçici olarak kalacak. Ne kadar kalacak? Yumurtadan çıkan kanatlı olsun, haybal olsun yumurta ne kadar zaman kalacak mesela tavuk 3 hafta kalacak i̇şte daha fazla kalan var, daha az kalan var doğum da öyle insan olsun, hayvan türü olsun ben işte. doğum ile o yavru da ne kadar kalıyor ana karnında Allah'ın takdiriyle küllün bunların her birisi fi kitab mübin kitab mübinde yazılmış ezelde takdir olmuş ne yazılmış kimlerde yaşayacak efendim ana karında şu kadar kalacak dokuz ay kalan var yada yı ay altı doğan da var insan olarak helal alalım şimdi sonra nerede işte bu kişi filan yerde doğar orada doğdu Ondan sonra duramaz orada bak. Allah bir sebep verecek. Oradan başlayacak. gidecek. Oradan başlaya gidecek. Kişi nerede doğacak, nerede ölecek, nereye gömülecek. Peki rızık nasıl bize ulaşıyor muhterem şimdi? Rızık nasıl ulaşıyor? Meylamız buyuruyor, Vefis fi semai rızk ve matu adun. Vefis fi semai rızk hüküm. Rızkınız gökte. Allah buyuruyor. Rızkınız gökte Mevlam buyuruyor. Ve matu adun. Ve sevad vaat olduğunuz cennet, o da gökte. Cennet geldi, cennette. Demek ki rızın asıl menbaa gök. Oradan geliyor. Tabi yani gök mü? O da değil. Yine Mevlam buyuruyor. Sebebillah. Kul. Men yer zülümün eserde. Mevlam buyuruyor ki kul. Ya man, Habibim sor. Sizi gökten, yerden kim rızıklandırıyor? Gökten, yerden sizi kim rızıklandırıyor? Bu ayet kerimede imanın özü var bak muhtememler. Rubiyet var i kerimede. Kur'an okumak başka muhteremler. Anlamını bilmekte başka. Fakat Kur'an'daki inciliği ilmek o da başka. Tefekkür deniyor buna işte. Tedebbür deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece namaz kıyarken bir ayeti kerime namaz peygamber, ayeti kerimeli peygam. Peygamber, peygamber. tehecik uyuya Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Fatiha'dan sonra bir ayet okuyup peygamberimiz. Ayetinin tabi esrarı Peygamber açılıyor. Peygamberimiz o ayeti böyle tefekkürle ağır okuyor. Fakat tekrar dönüyor. Tekrar tekrar tekrar dönüyor muhterem. Peygamberler. Yani ayetin bakın okunması başka anlamı yani sözcük olarak anlamı başka içeriği başka ayetler. Şimdi hemen burada soruyor bakınız. Yunus sure ayet 31'de hemen burada soruyor. Kul Ya Muhammed Habibim. Onlara sor bakayım bak. Men yerzukuküm? Sizlere kim rızıklandırıyor? Mine semayı vel erde gökten, yerden. Kim rızıklandırıyor gökten yerden? yeri göğü yaratan değil bak şimdi yeri göğü kim yaratıysa hızlandı böyle yeri göğü yarattı da öyle bırakmıyor ama mesela bizler gideriz ya, bir yazdığı bir yere bir küçük bir yaparız, baraka yaparız icabında dön bir bırakız orasını gideriz bakarız karap olmuşsa icabında ama Allah değil muhteşemler Mevlam'ın ne yaratıyorsa her şey Allah'ın emrinde, tasarrufunda Demek ki yerler gökler kimin emrinde? Kimin denetiminde? Kimin tasarrufunda? Peki gökten nasıl rızık geliyor muhteremler? Şimdi rızkın tabi sebeplerinin başta önce güneş geliyor. Güneş bakınız. Isı. Olmadan, ısı olmadan Su da olmaz Mustafa. Yağmur da yağmaz. Isı olmadan. Evet deniz buharlanacak ama ısınacak. Enerji lazım ona. Enerji lazım ona ısınacak. Güneş. Peki güneş ısındı. E, su denize buhar şeklinde havaya karıştı çıkıyor yukarı çıktılar. Ne gerekiyor? Rüzgar gerekiyor bak, bizim temeller. O bulutların silki için gerekiyor e, Güneşi yaratan bak. Güneş o ısı, ışık, enerjiyi veren, gücü veren. Sonra bir su çevrimi dönüyor böyle. Su çevrimi böylece. Aynı su. Aynı su buharlanır gider göklere, gene yağmur yere iner. Ama inişte değişik hüküm değiştiği ortalar. Şimdi bir tarla, bir bağ, bahçe. Bir kuyu suyla sulansa başka, akarsuyla sulansa başka yağmur suyu sonra başka oluyor işte. Özelliği var. Neden? Mevlamış şöyle buyuruyor. Ve ne zellâ min es semâi mâ em mübareken Kav suresinde Mevlamış Ve ne zellâ Ve ne Şimdi Arapça'da İndirdik anlamına geliyor bu. Bir de Arapçada yine enzenna adabadır. O da indirdik anlamına geliyor. Arada fark var ama. Burada bab diye şey deniyor buna. Enzenna indirdik gene. Nezenna yine indirdik. Arada fark var. Ne farkı var? Nezenna tevil babından. Tevil babı kesit anlamında. Yani çok çok sürekli devam anlamına geliyor bak. Venizena menes maen gökten su indirdik. Tabi yağmur suyu bir defa dökülme yere. Zaman geliyor yaramaz sürüyor, iki üçün sürüyor ve sürekli damla damla geliyor Gökten yağmuru su indirdik. Öyle su ki mübareken. Bak, mübareken gökten mübarek su indirdik. Nedir mübarek? Bereket içinde var, bereket içinde. Yani gökten saf su inmiyor. Bak müslümanlar. Bu da bunun sıfatı bu. Maen mübareken bunun sıfatı bu. Beraberi gökten su indirdik. indirdik ama saf su değil. Öylesi ki sıfatı mübareken. Bereketli. İçinde bereketi olan. Yani su dışında başka maddeler de var. Anlamamak. Deki ne var başka maddeler muhteremler? Havadaki gazlar, birazcık azot muhter, azot. Nedir azot? Havada 178 azot, azot. İşte asıl gübre bu muhteremler. Şura buraya adam bilmiyordu muhteremler. Eğer diyorlar insan oldu, azottan yaralanabilirse, 178 azot havada. Soluyoruz. İçimizi çekiyoruz. Ama gerisi, gerisi boşa gidiyor gene. Boşa gidiyor. Eğer biz bu azottan yararlanabilirsek protein anlamadırsa azot. Hücrenin temeli protein. İnsan yeterli buyurdu bak. Yani insan azottan insanın bünyesi bedene yararlanabilirse azot insan yeterli. Başta istemez. Ama yararlanamıyoruz. Neden? Allah'ın kur düzen bu işte, onun işi bu. Da. Düzen bu. Yağmurla iniyor. Bir adı azı cemaatimiz, şimşek çaktığı zamanda şimşek. Azı parçalıyor bakınız. Azı parçalıyor böylece. Onu parçalıyor. Sonra yağmur inerken de onun dışında diğer gazlar var, havada çok şeyler havada var. Hatta gök taşları muhtemel, gök taşları. Ülameşler büyüyorlar. Hangi yıl diyorlar, gök taşı fazla yağarsa, o sene bereket fazla olur, fazla yağmur yağar diyorlar, bile malamdır. Âlim öyle buyuruyor, İslam âlimleri. Hangi yıl, hangi yıl, gök taşı fazla yağarsa, yağmur daha fazla yağar, bereket fazla olur. E bugün bilim de bunu bulmuş bak, bu teremler bak. Yani bilim geliyor geliyor, İslam'ı açıklıyor bilim. Yani bugün bilim, Kuana bir tefsir oluyor mu temur? Bilin bugün. Ne diyor bugün birinde Aziz Cemal demiş, gök taşları biliyoruz, altınıza çarpıyor, oluyor tabi, parçalanıyor. Ufacık toz olmuş mu Ufacık toz geliyorlar bunlar böyle. İşte su buharı çıkan su buharı, gök taşları bu toz halde üzerinde yoğunlaşıyor. yerimizi kovalış mı terimler? İnerekken onu da aşağı indiriyor bu bak, Bakın dünyamıza nereden bereket geliyor bak? Rızık nerede? Bu tehdimler. Kur'an Kerim bunu 1400 öncesine önce size bak. Kur'an bunu öyle buyurmuş. Yani Allah bunu böyle buyurmuş. 1400 yıl önce. Ne buyurun mevlam? Rızkınız gökte. Bak bu Gök, nereden geliyor göktaşları, geliyor göktaşları? nereden geliyor tam bilmiyor gerçi. Acaba başka gezegender mi geliyor, nereden geliyor? Hep varsayın bunlar şu anda, açıklamıyor bunlar. Yalnız dünyamız, dünyanın dışından, dünyanın dışından, dünyamıza göktaşları geliyor bu Altın ve çarpıyor, paraş yanıyor, kısmı yanıyor, dağılıyor bunlar, toz haline geliyorlar. Bakın su bağrımsızlar yoğunlaşıyor, yere iniyor. Yani rızkımız başka alemden geliyor biz. Başka alemdan geliyor. Başta gezegenlerden rızkımız geliyor mu bakın. Gökten rızık geliyor işte. Azoz geliyor, başka gazlar, şunlar bunlar geliyor bu şekilde geliyor başka. Gökten su indirdik. Binaç semaya mübarek yan bak. Saf su değil, saf su değil. Bereketli su. İşte bereket var. Bunun için ee, Yağmur yağdı mı, arkadan da güneş çıktı mı, ne kadar mahsulat varsa, sebze ne varsa hemen gelişiyorlar yağmurdan sonra. Yağmur yağmasın, hiç de kadar sulasın, evet kuyu suyu, o bazı tuzlar, erimiş var bir şekilde böyle. Yetersiz an muhtemelen, yetersiz bunlar. Bunun için gökte işte. Şimdi azı cemaat meğerler yaratıyor. Göğdetten yağmuru geliyor. Tabi bu su toprakla birleşiyor. Topraktaki elemente birleşiyor. Onlar da çözümlüyor. Eritiyor yani böylece. E bir kökleri bunlar oluyorlar. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Ne gerekiyor? İnsanın açtığını hissetmesi. Midemiz boşaldığı zaman... Eğer acıkımı hissetmesek, hatta bu acıkma hissi bizi zorlamasa, insan yeme üşenir. Üşenir. E, tabi zaman geliyor, yolcu oluyoruz ama acıkıyor karamız. Artık dayanamıyorduk, artık sabrımız kalmıyor. Efendim de işte mola verdim arabaya, arabamı da çekiyoruz bir yere, bir şey yiyeceğiz zaman gelirse uyuyamıyor gece, kalkıyor. Neden? Bak, mide boşalıyor, bir acıkma oluyor, o acıkma bir rızık almaya zorluyor. Bu nedir? Allah'ın konu düzen bakma bu. İkincisi, ne gerekiyor? Eğer biz yediğimiz yemeklerden, meyveden, seyreden, bunları yerken bir tat almasak, almasak, yemeği üçleriniz yine ben. Yani zor biraz şey yaparız, kusarız, musarız, istemeye zorla. İştahsız çocuklar gibi. Bizim Mevlam bir ne vermiş? Tat alma duygusu vermiyor Tat alma duygusu vermiş. Bu da yezeli değil. Yine Mevlam, Mevlamız her besine, gıdaya Mevlam, bir de tat da vermiş muhtemelen bak. Elmanın, portakalların, muzun, işte şunun, bunun, onun bir tadı olmasa, Tad olmasa bir tadlama duygusu var ama yine yetersiz bu tamlar. Melem hepsi ayrı bir tatım melem onlara ona hepsi bir ayrı bir tat vermiş bizim bana bir de tadlama duygusu vermiş bak artejse işte. i̇şte bilesiyorlar. Şimdi kul hangi gıdaları fazla yiyecek hangisini az yiyecek hangisinde gerektiği zaman serek yiyecek bak. Allah tanzim etmiş. Allah'ın kuruluşu sistem, düzen. Bak. Yani nereden bakarsa bakalım... ...ilayet kudret. Olsun kudret çıkıyor karşılığında. Şimdi bakın bazı gıdalarda... ...tadı güzel, rengi güzel... ...görüntü güzel, kokusu güzel. Her zaman alınması gerekiyor bunun. İşte ekmek, elma gibi, şunun gibi. Bunların demek ki hep alınması gerekiyor. Tadı da güzel... Kokusu da güzel, görünüsü güzel. Bazıları acı oluyor. Mesela bir insan tatlı biberi 5-10 tane yiyorsa çok acı biberi ancak küçük bir insan bak bak. Onu da az yenecek. Bazıları da kokusu pis. Ağır pis kokusu oluyor. Görünüsü kötü oluyor. Kap böyle hiçbir bir görünüsü olmuyor ve biber gibi değil de başka bir acı. acayip acı oluyor. Onu da Rabbim yaratmış. O da lazım. Ama onu çok alamayız anladın. O ilaç işte. O ancak gerektiğinde anlayacak. Anlayacak ne kadar? Ancak gerektiği kadara bak. Gerektiği anlayacak o. Onu da Rabbim öyle yaratmış şekilde. İnsan elmayı bu iyi doyasıya doyesi İnsan bu düşünün insan doyasıya yer. Ama ilaçla gelince işte bir fincan, bir efendim çay kaşığı, çorba kaşığı veya bir çay bardağı o da zoraki. Ne zaman? Gerektiği zaman. Gerektiği zaman. Şimdi birden muhteremler aslında mesele rızık takdir olmuş. Takdir olmuş rızık. iman gerekir şimdi buna. Velamız buyuruyor. Rasulü'nü ayet 26 da, Subbillaah, Allahı yebustur rizka, limen yeshağı ve dir. Allah Teala diri kul için, hatta burada kul gelmiyor da, limen yeshağı geliyor bakın, bakın İncil'e bakın ona da. Allahı yebustur rizka, Allah rızı bollaşır, açar, yayar, bollaştırır limen menin ve dilediği için buna tavhayman da giriyor buna. Bazı hayvan riski bol olur, bazı hayvan riski bol olur. Ve yaktır Allah Teala dilediği kulunda kısar, daraltır. Rızık takdir olmuş mütealliler. Peki amependiğim işte paramı alabilirim. Alamaz. Yemez. Neden? Bir rahatsızlık. Yok, efendim şu tansiyon var. Tuzlu yasak. E, tatlı seviyorsun çok yanlış istiyor. İmkanın var. Her şeyinde var. Biraz şekeri yüksek ama biraz frenleme gerekiyor bak. Yok kalp var. Efendim ülseri var. Şusu var, busu var. Var da var bir şey var. İnsan dünyanın en zengini de olsa Özel aşçıları olsa, özel garsına olsa kişinin, özel, hepsi özel olsa, ne yiyecek? Allah'ın takdir ettiği o rızkı yiyecek. Öyle zenginler var mı? Dünya çapında mı? Öyle zenginler var, tuz yasak, ekmek de yasak, nişasta, şeker dönüşü tabi bedende. Efendim şu, şu, şu yasak, öyle zengin biliyorum, hıtıran öyle zengin biliyorum tuzsuz, yağsız pirinç çorbası bakınız. Tuz yok yasak. Yağ da yasak, pirinç çorbası. İstemez yoğurt koyup sulu içen şey onu yiyebiliyorum. Takdir bakalım. <Gülüyor> bir muhterem bir kişi sabır tevi makamını geçmiş Şimdi tasavvufta, yani evliyalık yolunda belirli makamlar vardır. Belirli. Biri geçmeden kişi öpünü atlayamıyor. Öyle makamlar vardır bu tasavvuf evliya yolunda. İşte böyle bir zatın biri muhteremler ilk önce bu yolda tevbe makamı gelir. İlk başta. Yani bu velayet yolunda evliyalık ilk baştan, İlk gelen basamak derece nedir? Tevbe makamı. Bir insan tevbe makamına geçmeden, o makama tam yerleşmeden bir de şöyle vardır. Makam vardır, hal vardır. Hal başka, makam başka. Hal herkese gelebilir. İnsanın yanında alır, tat alır öyle bir hal gelir kişiye. Hemen geçer ama. Makam, kişi da sabit kalır. Bak bu makam budur. Makam sabittir. değişmez bu şekilde. Şimdi önce bir kişinin ne yapması gerekiyor? Önce tevbe makamı. Tevbe makamı. Kişi o makama gelen öyle olur ki kendisinin sürekli günahkar görür böyle. Hep kendini kuşalar böyle. İçin yer. Hayatı boyun ne yaptı? Kufak bir günahı onu gözden muazın daha gibi büyür. Kendi kendini kınar. Buna Nefsi levame denir işte. Nefsi levame, levame, levmetle. insan kendigini kınaması, aşırı pişmanlık, ledamet. Bu duruma gelen kişi, başlığını göremez, göremez, başlığını kusunu göremez. Ona göre, o kişiye göre, en kötü kendisi. En kusurlu kendisi. Hepin kendi kusunu görür o. Başlarını iyi görür başkalarını Öyle görür, bu kişi sürekli bir eder eder. Artık bunda bu tevbe hali makama dönüşür. Makama dönüşür böyle. Yani kazan şöyle ufak bir günah girsin kendi kendini yer. Çıldırır sanki böyle şey. Çıldırır. Nasıl olur bu? Bir örnek vereyim maddi buna. Mesela bir kişinin elbisesi eski. İşçiliği mesleğin gereği. Öyle giyiniyor. Üstü başlığı, yağlı, pastı, şu bu. İşi böyle öyle giyiyor. Bu kişi öyle ufak şeyden sakınmaz. Efendim, afiyet toz geliyor üzerine ve çamur geliyor üzerine. Aramdan su süsüyor. Efendim işte mazot geliyor. Buna sakınmaz kişi böylece, Sakınmaz. İşte bir kişi Allah korusun nefsi emmare de ise uyarmamış. Uyarmamış Hiç. Namaz kılabilir bakınız. Hacı hoca olabilir. Ama maneviyatta o kişinin gönlü uyanmamışsa o kişi böyle oluştu Hiç böyle güle güle günah işler. Hacı gider. Beş namazda hepsini yapar. Hiç gün sakınmaz. Yalanı onda, gıybeti onda, şuzu bunu, kafet onu bırakır. Ama uyanan kişi gönül pınarlarında uyanma geldi mi? o Allah'a dönüşü geldi mi? Ahiret, onu ilk gözlük kaşı böyle geldi mi? Her an böyle ölümü görmeye başladı mı? Bu kişi uyanma başlıyor gönlünde. Uyandı mı? İşte önce tevbe makamı. Tevbe makamı. Bir insan tertemiz giyindi. Evine gelmiş, işinden. Evinden bayısını yaptı. Tertemiz giyindi. dışarı çıktı. Ufak bir şey bir çamur çamırmamır. Nasıl kadar vereceği böyle. Yani herkes oturmaz ya, bakar böyle. Tozu mu dert bakar böylece. İşte önce TV makamı. Bu makama girmeyen kişi geçici olarak hal alabilir böyle. Feiz gelir. Şu bu gelebilir. Ama aldanmıyor bunlar muhtemelen. Aldan hal geçer. Hemen geçer. Esen yer gibi beledir. Kişi bunu geçerse sonra ne geliyor? Sabır makamı geliyor. Sabır. Sabır makamı geliyor, kişide bir yumuşama olur, bir sabır. Kızmama fazla böyle. Tevbeden sonra gelir bu, kızmama. Efendim işte ben eline kızı vermiyorum. Yok, o zaman elinde olur. Elinde olur O gönül o oh, kişi o hale geldi mi, hele ki o kişi makamı yerleşti mi, o kişi böyle muazzam bir sabır başlar, öyle sabır başlar kişide böylece. Işte. Huzur mesele, savun meselesi. Şimdi bu anlayacağım kişi, oradan bu konuya girdik. Tevbe makamına geçmiş. sabır makamına geçmiş. Buna geçmiş. Tevekkül halini halleniyor. Tevekkül. Yani Allah'a güvenme. Rızık yazılmış. Tabiri olmuş. Ecelle rızık. İnsanı ayırmazlar ecelde vaatideki insanı bulur rızkideki insanı bulur ve hadis-i şerif muhteremler hiçbir canlı rızkını bitirmeden ölmez hiçbir canlı rızkını bitirmeden ölmez şimdi bu kişi tevekkül hali halleniyor bazen tabi tevekkül çok tatlı geliyor ona yani Allah'a güvenme esbabı atıyor bir tarafa, yırtıyor perdeleri, her şeyi aciz görüyor. Zaten tevekkülü budur muhtemelenler. Yani kişi, Allah'ı bilecek o anda. Marifetullah deniyor buna. Kişi Allah-u Teala'yı bildikçe, Allah'tan başka ne varsa, her şey küçülür. Her şey aciz. Kişi bakar ki o zaman, e ben neyin işim? Şu bedeni karıştırmıyor muhtemelenler. Kan dolaşım Bize mi söylüyor? Kan dolaşırken... Bilin çalışanşı kalbi çalıştırır beşekler. Yeri göğü yaratan, yönlendiren. Ağaçta aciz, esen yelde aciz, dağlarda aciz, melekte aciz, her şey Allah karşısında aciz. Bu kişi tabi bu hallere gelmiş bir Allah biliyor, Kudüs sahibi Mevlamız, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, irade onda. İrade onda. Fakat makke'deki bu kişi Evinde de... tevekkül makamına giremiyor evinde ama. Tabi sabah kalkıyor... hanımı esnem tabi çay yoktu... hanımı çorba yapıyor... gel efendim işte buyur çorbayı yaptım diyor... e oturuyor içiyor çorbayı... akşam eve geliyor... hanım ne bastı bir şeyini yapmış yine yani kendisine filan... bakıyor giremiyor tevekkül makamına... karar veriyor bu... yanına hiç... ekmek su almadan... ben müdür şöyle çıkayım bakayım... Çöre çıkayım bakayım diyor. Evde beni Rabbim beslediği gibi orada Rabbim benim rızkımı verir bana diyor. Çıkıyor şöyle bu. Çelebu. Uzaklaşıyor evinden, uzak uzaklaşıyor. Tabi insan içinde şeytan var. Herkese var ama. evli de var şeytan var. Nefis de var. Şeytan tabi bunu şeytan, şeytan başlıyor ve besle vermeye. Sen deli misin? Çıldırsın mı sen? Bak çölü aç kalırsın. Sus kalırsın, ölürsün. Bunu bir dinliyor. Bir de Kur'an'a, hadislerine bakıyor. E, tamam. Peki benim diye kendi kendine ben ecelim gelse şurada çölde. Allah'lay beni burada bulur mu? E, bulur ya. Allah görüyor mu? Görüyor. Rızk da beni bulur diyor. Devam diye gel. gidiyor. Bakıyor karşıdan bir kervan. Kervan deve konvoyu yana. Tek sıra geliyor deve gelir develer. Onlara kervan deniyor. Bakıyor karşıdan bir karavan geliyor. Deve komu geliyor. Şimdi deve komayı görünce şöyle bir nefsine bakıyor. Nefs seviniyor. Yani bir insanlar geliyor ya. Onlara karşı bir yakınlık, ünsiyet, bir bağlantı filan. Ah nefsim ah diyor. Ah çekiyor böyle. Allah yetmiyor mu sana diyor. Allah yetmiyor mu? Allah huzur olmasına yetmiyor mu? Neden insanlar senin hala bağlantı var, senin bağlantı var diyor. Niye yok, sevinirsen onları görünce diyor. Bakıyor, olmamış da. Tebrik yok da kendisine bakıyor, bilincilikleri. Nefsim, ben sana cevap vereceğim diyor. Şöyle bakıyor, uzaktan. Kervanın geliş yolunu tahmin ediyor. Tabi o zaman belli bir yol yok, çölden geliyor kervan. Kervanın geliş yolunu tahmin ediyor. Kervan geçtiği uzaklaşıyor, kenara çekiliyor, bir de kum eşeleşiliyor, bir siper yapıyor, o da yatıyor evbele. Nefsim diyor, sen diyor kervanı görünce, insanları görünce, bir ünsiyet, yakınlık, samiyet onlara güven gelişine diyor, unuttun allah Teala diyor, ben sana onlara göstermeyeceğim diyor. Gidip kenara yatıyor. Kervanda, tabi Allah takdir etmiyor, kuttelememden kervanda o yol, kervan yolu olmadığı halde, kermanda gele gele kıvrla kıvrla tam üstüne geliyor. Sürtüsü yatmış, gözünü kapamış, gözü kapalı yatıyor. Tabi Keran baştaki kişi duruyor arkadaşlar diye kaldırıyor. Durun bakalım. Ne var? Burada bir insan var ama bakın ölüm acaba ne bilmiyor bakalım. Yine bakıyorlar sıcakta. Nabzı atıyor. Nefesini çok hafif alıyor. Yani belli etmemek için böyle. Gözünü kapalı nefes çok hafif alıyor bakıyorlar hafif bir nefes alıyor, nabuz atıyor sıcakta herhalde bayılmış bayılmış diyorlar e, çöldülük aklına gelen şey susuz kalma çöldü olduğu için. Zavallı susuz kalmış diyorlar bayılmış buna hemen su verelim biri diyor ki diyor, devem kabın da bahşebeti var onu verelim hem daha şifa olur Koş getir bakalım. Getiriyor. Bu iş ama kapalı. Hafif nefes alıyor, sırtı yatıyor böylece. Şimdi bir arkasına giriyor. İkisini salmış ama. Arkasına giriyor, onu kaldırıyor bir oturtuyor birisi. Biri ağzı açıyor, ağzını açmıyor. Biri çeneden açıyor, öbürü getiyor kabuğuyla matrale ağzına başlayarak şu şey dökme. Dökme. Tabi dökünce artık içiyor. İçiyor bunları. İçten sonra bir gülüyor işine bu. Kendine kendi kendine diyor ki, ey nefsim diyor. Nefsineşler, ey nefsim. Bak gördün mü diyor. Çözdeyim. Ama Allah benim burada olduğumu biliyor, görüyor bak. Bak Mevlana Hüsnü bana buraya gönderdi de gülüyor. Şimdi bu gülümseyince kendi kendine kervandakiler zavallı herhalde çıldırmış diyorlar, suzuhtan diyorlar. Sonra tabi bu açıyor gözünü. İşte, Arkadaşlar oturun bakalım diyor. Bakıyorlar normal. Kendine geldi yani. Oturun oturalım bakalım. Arkadaşlar ben ne bayıldım, ne komajını ne, ne çıldırdım diyor. Durum böyle böyle diyor. Durum böyle böyle diyor. Tevekkül makamına adım atıyorum, o halde halleniyorum ama orada kalamıyorum böyle diyor. Orada kalamıyorum böyle diyor. Bak şu anda diyor nefsim genişlerine hoşlanıyor böyle diyor. görünce böyle diyor. Yani. yani Allah yeter bu makama gelmek çalışıyorum böyle diyor. Şimdi aldığı cemaatimiz rızık deyince mal ayrı, servet ayrı, rızık ayrı. Nedir rızık? İnsanın yiyip hazmettiği, sindirdiği bedeninde kalan rızık bu. İnsan bazen yerde tekrar kusarsın, mide atarsın böylece. Ahen de mide bozulur da aşık ishal, hemen dışarı çıkar. Bu da dimutmada. Rızık, kişinin yediği, hazmettiği, sindirip bedeninde kalan rızık bu. Şimdi bir insan bir şey aldı yiyecek. Yiyecek. Elle geçti mi nasip etti yiyecek. Böyle şey. Bizim Mevlam bir de sindirim sistemi vermek bak mutlaka. Bir sindirim sistemi vereceğiz Mevlam. Ağza başlıyor, dişlere başlıyor, Yutaktan geçiyor, mideye iniyor, ince başlak iniyor. Böyle bir sinir sistemi. E bunu kim kurdu muhteremler? Bu sinirim sistemini kim kurdu muhteremler? Bize yemiştahının iştah isteği arzuyu kim verdi? Elmayı, portakal, armudu kim yarattı muhteremler? Güneşi kim yarattı? Hatta güneş yeterli değil muhtemeler. Ayın da yıldızın hepsi etkisi var bakınız. Ayın da etkisi var beriçi. Hele özellikle su yürümesinde ay çekiyor bunlar muhtemel. İnsan kanı da öyle beriçi. İnsan kanı da öyle. Buraya pekalişemaz Peygamber pekalişemeler. Kan aldırmak isteyen kişi ayın 17. 19 veya 21'ini alırsın gibi peygam buyuruyor. İslam tabi kan aldırılamış. Yani bu alınan pis kandır böyle. Pis kandır ki damarlar rahatlasın. Güzel çalışsın. Sistem güzel çalışması için bence. E, peygamber kan aldırır da Aleyhisselam Hazretleri. Tabi ehil olması gerekiyor ama. Nasıl zarar olur? Bakın peygamber sayı muhteremden kim kan aldırmak isterse tabi İslam ayları ama Recep, Şaban, Ramazan, Şaban, Zikade gibi yani. Bu İslam aylarına göre tek olacağı bakınız. Ayın 17. 19. ve hatta 21. günleri aldırsın bir peygamber. Bakın. İnsanın kan dolaşımının da aile bir ilgisi, irtibatı var. E, ağaçlara sezen ve su yürümesinin irtibatı var muhtemel. Bakındır. Hatta bir insan bir Sebze ekerken, bir meyve fidan dikerken, dikerken eğer bu İslam aylarının, kameri aylarının ilk yenisine dikerse çabuk canlanır Çabuk canlanır. Bak onun dikmenin de bir şeyi var Eğer ayın sonunda dikerse o çabuk tutmaz böyle. Cansız olur böyle. Çabuk tutmaz o Şimdi ağaç dikme deyince bir aklıma bir konu geldi muhtemelen. Gazze'nin Sultan Mahmud vardır. Gazze'nin Mahmud. Sultan Mahmud. Allah rahmet eylesin. Allah'ın razı olsun muhtemelenler. Türk İslam olarak İslam'a büyük hizmeti var. İslam padişahı Türk olarak. Bu Gazze'nin Mahmud Hazretleri atı ile yanında Yaver olan giderken bir yere bakıyor Gazze'nin Mahmud bir pir fani ihtiyar. Ama çokmuş ihtiyarmış. bir fanimiş Oturduğu yerde Eline bir keser almış. yere kazıyor. Oraya bir ağaç meyvesi filan dikecek. Oraya fidan yanında. Sultan Mahmud Hazretleri tabi tacip ediyor. Şaşıyor Allah Allah. Çok yaşlı. hayatı durmaya gücü yok. Böyle bükülmüş. Oturduğu yerde bir meyve ağacı dikme uğraşıyor. fidan dikecek oraya. Geliyor yanına. Selam veriyor. Tabi tanıyor Sultan Mahmud'u yaşlı ihtiyar amca diyor ne yapayım sana diyor soruyor at üzerinden sultanım işte şu meyve ağacının fidesini mı dikeceğim buraya şimdi sultan Hazreti şöyle bir ağaca bakıyor fidana bakıyor bir diken yaşlıya bakıyor peki amca bu ağaç tutacak burada fidan büyüyecek meyve olacak senin bunun meyvesi yemeye acaba diyor ömrün var mı ümidin var mı diyor bunu dikesin buraya Şöyle iktidar, Sultan'ım Sultanım, de öncekiler ağaç dikmişler. Diktiler, dikmişler. Gittiler onlar diyor. Ama onlar da meyvesini biz yiyoruz. onlar hayır dua ediyoruz diyor. Ben de bunu dikeceğim ki diyor. Ben yemesem de diyor. Benden sonra gelen geçen bundan yesin. Bana onun sahibi gelir inşallah. Hayır bana duası bana gelir diyor. Sultan hoş hoşuna gidiyor bu söz. Diyor ki yaverine, bir kişi altı veriyor. Bir kişi altın verince diyor ki şimdi yaşlı kişiye sultanım. Bizim maaş meyvesini verdi bile. Bak hemen verdi bile meyvesini diyor. İşte azı cemaatimiz rızık böyle bir şey. Yazılmış, takdir olmuş. İnsan ne kadar zengin de olsa Allah'ın takdirilir rızkını yer. Bazı insan iştahı olmaz. Çoluk bile mesela. İşte olmaz, her şey var ama yiyemiyor bu şekilde. İşte olmaz. Bazen işte var, parası var, cimri oldu bak şimdi. O da ona, o da bir sebeptir. Alamaz, parasını kıyamaz. Hep bunlar birer sey yapılıyor bunlar böylece. Şimdi bize ne kalıyor? Rızkın helalını aramak müttəemler. Bize o kalıyor şimdi. Yani ne olursa olsun değil nefis denen şey aslında kan muhtemelen, kan, kandaki duygular yediğimiz gıdalar, bunlar nefse takviye oluyor, kuvvet oluyor bunlar bakınız. nefis dediğimiz yani kuvve-i şehviye şehvet kuvve-i gazabiye, öfke, kızma gazap, itiraz kin, onur benli gibi, dünya sevgisi gibi çok sıfatları var nefse marinin işte nefse marinin kökünün karnedir Yediğimiz gıdalar bu muhteremler, gıdalar. Bunun için peygamberler, evliyalar, onlar hangi türü çok tercih etmişlerse onları yiyelim biz muhteremler. Araştıralım bak muhteremler. Peygamberimiz bilhassa neleri severdi peygamberimiz? Peki Peygamber neleri severdi? En çok ne yedi peygamberimiz? Bunlara dikkat edelim muhteremler. Dikkat edelim bunlara. Helal lokma yemek muhteremler helal lokma yemek, bir de mutlaka besmele ile, besmele ile. Hatta eğer daha ekin ekilirken, sebzeleri falan da henüz daha henüz tohum halinde yere atılırken, kişi bunları besmele ile yere atarsa, oradan hayır bir başlamaktır. Besmele ile başlıyor. Tabi eski insanlar bizim daha sağlıklı eski eski biliyorsunuz. Eski insanlar, bir çok daha sağlıklı kişiler. sağlıklı kişiler. Onların maneviyatı yani çok üstün insanlar. Neden? E sabah namazını kılıyor. Duasını yapıyor. Okuyucuları okuyor. Bildiğini yapıyor. Onlar size arabasına. Zikrullah ile tarlaya ana gidiyor. zikrullah'a gidiyor böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tarzı gidiyor muhtemelenler. Niye tarzından kalacaksa sapanı koyuyor. Ha bakayım besme şerifi çekiyor. Hadi Allah Bismillahirrahmanirrahim diye böylece besine başlıyor. Zikrullah ile muhtemelenler. Tormu saçıyor. Besme başlıyor. Allah Allah diye La İll'Allah diye Baş saçma muhtemelenler. Nakşi bin Hazretleri muhtemelenler. Nakşi bendi Bahat'ın Hazretleri. Çok büyük Allah kendisi. Çok büyük Allah kendisi. Bu bir gün bir eve yeme davete gitmiş, daveti yemeğe gitmiş, oturmuşlar. Tabu sofra bezi seriliyor, ortaya sofra getiriliyor, ortaya büyük tasla çorba konuyor. O yüzden o, o şekilde, ortaya çorba tasla konuyor, topak tasla, tahta kaşıklar. Efendim el sabiye işte buyurun efendim işte buyurun cah dermişte buyurun başlayın efendim. Şöyle çorbaya bakıyor bakıyor da diyor ki ev sahibine kusura bakma ben bunu yemeyeceğim. Neden efendim işte, işte şöyle çorba böyle çorba tamam çorba'daki maddeler güzel. Güzel pişmiş de. Yalnız bu çorbayı pişiren kadın çorbayı pişirirken çok sinirliymiş şu anda. Gazaplıymış böyle. Öfkeyle bunu karıştırmış. Ben bunu yesem bu benim maliyetime zarar verir diyor. Bu çok önemli böyle bakınız, Çok önemli. Helal olacak. Helaldan sonra da bakın. Helaldan sonra da iş öyle olacak böyle şey. Yani iş daha baştan böyle besmeğine başladı mı tabii biz şu anda ön tarafından karışamayız tabii. Ekin arasında karışamayız da hiç olmazsa alırken besmeğiyle almak bakınız. Ekin mi alıyoruz böyle? Sağıyla olacağız besmeğiyle. Alırken sağıyla besmeği alıp eve getirmek Evdeki hanım da muhteremler eğer o kızın can sıkılmış bir şey varsa yapmayacak o anda. Dursun o anda. O anda dursun. Yapmasın o anda. Biraz düzelsin. Bir hava alsın. Şey alsın. Bir o erken alsın. O sinir yatışsın biraz. Otursun. Otursun. Ondan sonra ne yapacak? Önce Besmele-i Şerif ile bak. Besmele-i Şerif'e çekecek. Şöyle gayet bir tatlı bir hale böyle. Allah'ı anarak İstede kısaca Allah, Allah de, kalbin der, kalbinden böyle der. Arada bir demese bile onu keser, doğar, yıkar, tencereye koyar. Gene Allah'ın zikriyle böyle onu pişirir. İşte böyle oldu mu o gıdadan hası olan kan, o kan muhteremler, kişiyi hak yoluna yönlendiriyor işte. Böylece. Yönlendiriyor böylece. Yoksa haram yiyen kişi, haram yiyen kişi Bilasa bir de gafletle de yenen yemek, yemek bakın Yemekte bir de gaflet olursa yemeği de gaflet. E günümüze gelene nasıl oluyor? Efendim televizyon açık tabii. Televizyon açık, içindeki çıplakları açık, Açınla açın da açı. Dansı, cazı, şarkısı, şu su, bu su efendim demin aşık, otururuz efendim masaya, gafet muhterem, gafet muhterem böyle, gafet yiyoruz. Ondan sonra, tabi bizi bu ibadet sıkıyor muhterem der. Sıkıyor. O kan bizi sıkıyor muhterem der. Kanımız gönül yani kalp feyzi alamıyor işte alamıyor, feyzi alamıyor. Böyle işte. Efendim işte abdestimi dikkatle aldım ben. Kaldık ama kamp isimler. Namazı, fıkıh biliyoruz. Kıbleye döndük, ev bağladık, sübhane okuduk. Açı anlamını da biliyoruz. Yatıp kalkıyoruz. Ama feyiz yok. Feyiz yok. Böyle tatsız, tutsuz, renksiz, zevksiz hmm. tohum yok. Değil? yok Bir karpuzu keştik. Kavrunu keştik. keştik. Karpuzu keştik. Bir aldık ağzımıza ki ya bu yenmez bu. Bu yenmez muhtemelenler. Ne gerekir değil mi? Rengi de olacak, tadı olacak, üzerine kokuyacak, kokuyacak, verecek. Damakta da onu hoşlanacak. Onu zevk diye bu şekilde bence. E, i̇badet işte böyle muhtemelen. İbadet bu şekilde. Sonra oturunca muhtemeleni yemeye mutlaka besmele. Mutlaka besmele şefşefme gerekiyor. Bir gün, sahabeden birisi ama Bedevi. değil mi? Bedevi, çöl yaşayan kişi. Genelde muhteremler çöl insanı, o zamanlar çok kabı olurmuş çöl insanı. Yani iktim etkiliyor bakın, ahlakı etkiliyor. Bir Bedevi, Medine'ye gelmiş, meşin kenarında bir şey yiyormuş. İşte yiyormuş. Başlarken yemeği besmini unutmuş. Sura gelmiş. Bir sessiz besbeği çekiyor orada. Peygamberimiz ona baktı, peygamberimiz gülümsedi. Peygamberimiz ancak gülümser tebessüm ederdi peygamber temindir. Peygamberimiz hiç hayatında kahkayla gülmemiş peygamber muhtemelenler. Peygamberimiz ona baktı, gülümsedi, tebessüm etti. Tabi sahabeler hep peygamber izliyorlar ve devamlı. Ne yapıyorsa hikmeti var. Ya Allah, neden ona baktığını tebessüm ettin? Yemeğe başlarken besmeğe çekmemiş o. Onunla haber şeytan da yiyordu, beraber yiyordu, şeytan yanına yiyordu. O besmeğe hiç çekince, şeytanın gelince çekildi. Bir de şöyle demiş ama, Bismillahî evvel ve ahirehü demiş. Yani de çekme muhtemelen. evvelehü ve ahirehü demiş yani bunun evvelin sonuna da besmele katıyorum. Yani evveli yediğim lokmalar da besmele dahil olsun. Ve dediği için, şimdi ne oluyor? Şeytan çekiliyor ama... öncelikle de besmele çekmiş oldu. Bu da bu şeytan yedikler işine, şeytan hilesi bozuluyor. Şeytan gidiyor kenara kusma başlamakta. Onu çıkarıyor bu şekilde. Kusuma başlıyor. E şimdi şeytan onunla beraber yiyemeyince ne oluyor? Onun zayıflıyor. Şeytanı zayıflıyor. Evinin şeytanımız çok besliyor muhteremler, çok besliyor. İki arkadaş varmışlar muhterem, iki arkadaş. İkisi takva tekva. Sali kişiler ikisi de İkisi de. iyi insanlarmış. Tabi her şey besmele ile. Heye görüyor besmele şerifi çekiyor. Oturuyor besmele şerifi çekiyor. Su içiyor besmele şerifi çekiyor. Ekmek yiyor besmele şerifi çekiyor. Bunların ikisinde şeytanı zayıf. Şeytanları zayıf ikisinin de. Şeytanlar yakasık ki bunlardan. Ah be de kurtulsam diye. Bırakamıyor onu. İblis onların reisi. Görevli ama şimdi. Bırakamayacağım bunu. Derken bir gencin biri ölmüş. Tabi halde ölüyor. Şimdi bu ölünce hemen bundaki görevli şeytan iblis. Onların başı. Ona gidiyor. Efendim işte sen beni falan kişiye görevli vermiştin. Onun yandaydım. O kişi öldü. Nasıl öldü? İşte böyle çok şöyle öyle. Ona bir şey yapamadım ona. Ona bir şey yapamadım ona. Ama şeyden zayıf. Bakıyor iblis çok zayıflanmış. beli bükülmüş. Halsiz. O dedi senin diye bir fasık beni vereyim de biraz beşten bakayım diyor. Savaşla vereyim diyor. Tutuyor bunu şeytan iblis buna göreli olarak fasık. Fasık, kafir günahkâr kişi. Ona veriyor. Biraz bir beşten bakan diye. İsa Şike bakan biraz diye. Ona geliyor. Hiç besle yok onda. Haram da onda, alkol onda, her şey onda. O şeytan rahatlığı için çok rahat iş. İçmedi. İyi içiyor, içiriyor ona yaptırıyor. Her şey yaptırıyor. Aradan birkaç sene geçmiş. Birkaç sene sonra bu şeytan öbürü şeytana buluşuyor. İyi arkadaşlar bunlar. Önce, tabii şeytanın arkadaşı olur birbirlerine, eksi bir olunca. Şimdi bu şeytan öbürü şeytana karşılaşıyor. Tabii öbürü şeytan çok zayıf, iğne-iplik, halsiz, hayattan bezmiş. Öyle zor duruyor. Bu tabi yapmış, çok kuvvetli. Şimdi bunu görünce, öbürü tanımıyor. Aa, sen kimsin? İşte hakikaten bir haber diyor diyor işte. Ben filan kişiye vazife görevliydim orada. Peki sen ne oldu sana bu şekilde? Soğma diyor. Öyle insan düşüp ki diyor. rahatın rahatım böyle diyor. Şimdi bakın muhteremler. Şeytanı biz yenemiyoruz değil mi? Yenemiyoruz işte. Yenemiyoruz. Bir şey kızdık. Başlamıyoruz. Öfkeye bir yenemiyoruz muhterem. Neden? Hakikaten şeytan var. Tahrik ediyor. Diyoruz. Tahrik edeyim ben işte. Onu yenemiyoruz. Neden? Şeytanlarımız çok kuvvetli muhtemelenler. Çok kuvvetli. Bir bu şu an aşkım inşallah muhtemelenler. Peki şeytan bizi abi yiyor da nasıl yiyor şeytanda? Mesela üzüm yiyoruz. Tanrıta yiyor mu üzümler orada? Ekmek lok lokma yiyor ekmekler acaba? Öyle mi yiyor da acaba? Hayır muhtemelen. yemiyor. Nasıl yiyor? Şeytan ateşten. Yani Isıdan yaratıldı. Isıdan yaratıldı şeyden yaratıldı. Isıdan. Şeytan havadan daha hafif. Havadan daha şeffaf şeytanın bu termine. Onun için şeytan şu duvardan karşıya geçer. Toplum altına girer çıkar. Havaya çıkar şeytanın böylece. İçine girip çıkıyor. Yani ışınlar gibi. İçim girip çıkabiliyor. Şeytanlar ısıdan yaratıldığı için havadan daha hafif, daha şeffaf ve renksiz. Renkleri yok rengsiz gazlar gibi. Onun için göremiyoruz onları. Peki nasıl yiyor şeytanlar? İşte gıdanın özünü yiyemidir. Yani gıdanın bereketini yiyor. Bereketi gidiyor. Bereketi. Nedir ki bereketi? O gıda içinde bize gerektiği ne gibi maddeler varsa işte. Vitamini, protein, ne varsa, ne varsa şeytan onun özünü alıyor. Nasıl ağrı çiçeğin özünü alıyor, bal yapıyor, oradan yapıyoruz böylece, yapar yemiyor, arı yemiyor. İşte bakın muhtemelen şeytan da gıdanın özünü alıyor. Doktora gidiyoruz, işte demir eksik, kansızsın diyor. İşte C vitamini olsan, B vitamini olsan, şu bunu olsan. Efendim ben her şeyi yiyorum, yiyorsun ama şeytanın özünü aldı ama ya. Vitamini şeytan alıyor bak Alıyor. Ona şeytan yiyor. Biz ne yapıyoruz? Kof bu şekilde. Ondan sonra kofuz. E bugün gençler bile şey muhteremler günümüzde. İşte azı cemaatimiz. Demek ki özet gerekiyorsa muhteremler biz Allah yazmış takdir etmiyoruz. O bizi ulaşacak böylece. Bize ne kalıyor? Helal kadınlar çalışacağız. Bir de inşallah gafletsiz gafletsiz yeme çalışalım illa tane Fatiha